Bismillahirrahmanirrahim. Tövbenin Gerekliliği ve Fazileti isimli kitabı okuyoruz. Raşid bin Hüseyin el-Abdülkerim, tercüme Muhammed Şahin'e ait. Allah Teala buyurdu ki, Ey müminler! Ona itaat etmek suretiyle toptan Allah'a dönün, ve cahiliye toplumunun üzerinde bulunduğu kötü ahlak ve sıfatları terk edin ki dünya ve ahirette kurtuluşa eresiniz. Yine buyurdu ki, Ey iman edenler! Allah'a nasuh tövbesi, samimi tövbe ile tövbe elin. El-Ağar bin Yesar'dan Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey insanlar! Allah'a tövbe edin. Zira ben günde yüz defa ona tövbe ediyorum. Enes bin Malik'ten Allah ondan razı olsun. Rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah'ın duyduğu memnuniyet, Birinizin geniş ve ıssız bir çölde devesini kaybettikten sonra onu ansızın başucunda bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Ebu Said el Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Sizden önceki milletlerde yaşamış ve 99 kişiyi öldürmüş birisi vardı tövbesini kabul olunup tövbesinin kabul olunup olunmayacağı konusunda insanlara yeryüzünün en bilgisini sordu. Bir rahibi İsrailoğullarından kendisini ibadete adamış bir abidi gösterdiler. Bunun üzerine ona gelip 99 cana kıydığını kendisi için bir tövbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip de ona hayır diye cevap verdi. Bu cevap üzerine onu da öldürdü ve onunla öldürdüğü kişi sayısını yüze tamamladı. Sonra yine terbesinin kabul olunup olunmayacağı konusunda insanlara yeryüzünün en bilgilisini sordu, kendisine alim bir adam gösterdiler. Bunun üzerine o alime gelip, yüz cana kıydığını, kendisi için bir tövbe imkanının olup olmadığını sordu. Bunun üzerine o alim, elbette vardır. Tövbe ile kul arasına kim girebilir ki diye cevap verdi. Ardından devamla, filanca memlekete git, filanca memlekete git. Çünkü orada Allah'a ibadet eden bazı insanlar vardır. Sen de onlarla beraber Allah'a ibadet et ve sakın yaşadığın memlekete dönme. Çünkü orası kötü bir memlekettir dedi. Bu cevap üzerine adam yola çıktı. Yolun yarısına vardığı sırada ölüm onu yolda yakaladı. Bunun üzerine rahmet melekleri ile azap melekleri adamı cennete ya da cehenneme götürmek için birbirleriyle tartışmaya başladılar rahmet melekleri, bu adam tövbe etmiş ve kalbiyle Allah'a yönelmiş bir halde geldi dediler. Azap melekleri ise şüphesiz ki o hiçbir iyilik işlemedi dediler. Bunun üzerine onların yanına insan suretinde bir melek geldi. Rahmet melekleri ile azap melekleri bu adamı kendi aralarında hüküm vermesi için hakem olarak tayin ettiler. Adam, her iki memleketin arasını ölçün. Hangi memlekete daha yakın ise bu adamı almaya hak sahibi olan onu alıp götürsün dedi. Melekler de ölçtüler ve adamın gitmek istediği memlekete daha yakın buldular. Bunun üzerine rahmet melekleri adamı alıp götürdüler. Başka bir rivayet ise şöyledir. Allah buna adamın ayrılmış olduğu memlekete uzaklaş ve şuna da gitmekte olduğu ve salihlerin bulunduğu memlekete yaklaş diye vahyetti. Konunun kısa açıklaması. Tövbe Allah Teala'ya en sevimli gelen amellerden olup dünya ve ahirette kurtuluşa ermenin sebebidir. Allah Teala müminlere tövbe etmelerine emretmiş, lütuf, hoşgörü ve rahmeti çok geniş olduğu için onları Tevbe etmeye teşvik etmiştir. Allah Teala kendisinin ihtiyacı olmamasına rağmen kullarının kendisine tevbe etmelerinden hoşnut olur. Ve işlediği günahları ne kadar büyük olursa olsun o günahlara tevbe ettikleri zaman onların tövbelerini kabul eder. Konudan çıkarılan sonuçlar. 1- Her zaman Allah Teala'ya tevbe etmek gerekir. 2- Allah Teala tövbe etmenin fazileti büyüktür. Çünkü tövbe, kurtuluşa ermenin sebebidir. Bundan dolayı Allah Teala kulunun tövbe etmesine sevinir ve bundan hoşnut olur. 3- İşlenen günah ne kadar büyük olursa olsun, tövbe edildiği zaman bütün günahlardan kabul olunur. 4- Allah Teala'nın rahmeti ve lütfu çok geniştir. Öyle ki o günahları ne kadar büyük olursa olsun, tövbe edenlerin tövbelerini kabul eder. Kitapçımız burada bitti. Hayırlara vesile olur inşallah.